Birincisi, Bu hadislerin bize kadar gelmesinde emek sarf etmiş, göstermiş olan imamayı bilim olduğu için. Ve Gümle yakınlarının, Baba ve Arda Bağlı'nın sevdiklerinin için şu mübarek akşamda Cephe Hine-i Kıramiye diye bir Fatiha üç bir dersiyle. Eşar akım ve az akım kanlarınızı ve saçlarınızı, kıllarınızı ve kestiğiniz tırnaklarınızı gömün. Latel Abu birer saharetir. Sihirbazlar onlarla oynamasınlar. Malum sihirbazlar böyle insan sihir yapan, büyü yapan kirliler, saçını alırlar, sakalını alırlar, sırlarını alırlar, ateşi atarlar, yakarlar filan diye böyle hep. Bir takım büyüler yaparlar, bir takım sihirler insanlar arasında. Tabi Allah'ın helal izni olmadan hiçbir şey olmaz kainatta. İnsan Allah'a kul olursa, ancak hatta zarar verebilir mi? Asla ve kat daha. İlk önce insan Allah'a kıl olacak Allah'ın Teala Hazretlerine, halis haline <gülüyor> ilkiyat ve umudiyet gösterecek. Kur'an kelimesi okursa, Kur'an-ı Kerim bir falan söresin. Kur'an-ı Kerim bir falan söresi okursa. Sonra her derde deva olduğu bildirilmiş olan kâtehayı okursa. Sonra ayet el küffiyi okursa insan. Bunları okuyup Allah'ın tahlil Hazretlerine ilkiyle bir kişiye hiçbir şeyin tesir etmesi bahis mevzu değil. Her şey çünkü Allah-u Teala Hazretleri <gülüyor> emr-ü fermanıyla olduğu için, hükümünün olduğu için ona iltila edeni Allah-u Teala Hazretleri kendisine tevekkül eyleeni ve men yetevekken alellâhi fâhûrû ve hasbûr yeter, kafirdir. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah buna kafi et. Başka bir tedbir tedbire lüzumu var kainatın sahibine teslim oluyor insan. O teslimiyeti bir kimseye hiçbir şeyin zarar vermesi bahis sonucu değildir. Müslümanlar Ayet-i Kerime'de bildirildiğine göre geldiler dediler ki kafirler ordu topladılar üstümüze geliyorlar, şimdi de çarpışacaklar diye gidip idar edecekler Zezâden imanen ufarlû hasbunallah ve nimel vekil Bu haberden onları hiç şey yapmadık telaşa düşürmedi imanları arttı dediler ki hasbunallah ve nimel vekil. Allahu Teala Hazretleri bize kafirdir yeter o ne iyi vekildi bilmez. Ama tetkifi de olmak lazım insanın her uzunluğu muhteremdir. İnsanoğluna Allah'ın Allah Teala Hazretleri ve mükerrem, muhterem bir mahluk İnsan İnsanoğlunun her şeyi muhteremdir. Saçı da muhteremdir, sakalı da muhteremdir, tırağı da muhteremdir. Ama nasıl açıkta bırakmıyorsak vefat etmiş bir kimseyi, nasıl gömüyorsak toplanan altına, onun gibi o şeylerin de gömülmesi uzun olur. Bu hadis yerinde böyle tavsiye duyulmuş Peygamber Efendimiz. Tabi bunun daha nice nice faydaları vardır. Meydanda kalan kırnakların efendim, böyle elin içinde düşünen olarak efendim, yemeklere kaçmasının seçilamasının, insanın eline şeyine bulatmasının, belki kırnakların altında çeşitli <gülüyor> mikroplar gibi geliyor. Pek çok çeşitli şeyleri var yani. Bu tavsiyenin altında bugünkü tutun, mumi nezafettir, insanın muhselemmiğinin icabı olan ve çok mana tatlı bulunuyor. Diğer hadisi şerif İddeh yu il elbanil Tehinol be albanet gibile. Fakine ahzal eklin, e nizay eklin. Tehinol Bir yağlanma meselesi var. de ancak ancak hani saça yumuşasın, parlasın diye sürülen şeyler bunu numune olarak gösteriyor. Deryantin hani denilen, saçlara sürülen, saçta, saça şekil veren, onu parlak gösteren şey vardır. Hani bizde nasıl böyle saçlarını tarayan kimseler bunu sürerler? Arap diyarında da böyle bir yağlanma, duran, tedeflin, böyle yağ sürülen meselesi var saçlara ve deriye. Orada Düz olmaktan ödeyen tıbbi faydaları da var. Çünkü sıcak memleket insanın derisini kasıp kavuruyor sıcaklık. Kuruluk, mutubet olmaması. Yani kısa zamanda cincin öyle sıcak bir kalmıyor o sıcaklar karşısında. Kuruma ihtimali var. Onun için yağlanmak meselesi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, Derenin ve sığın cinsi hayvanların çiftleriyle yağlanınız. Yani çift başlık için yağ sürmek meselesinde yağlanınız. Çünkü bu hanımlarınızın yanında size bir taravet verir, uygun olur. Vettehenur bilbenemseci menekşe dediğimiz şey, Yağıyla yağlanır. Çünkü o sıhhate faydalıdır. Yazın serin serinlikten, kışın sıcaklıktan, diyor. Peygamber Efendimiz yani yağlanmayla ilgili tavsiyede bulunuyor. Buralar şu suçuk mühim. İbn-i Arabi bir çok güzel söylemiş, diyor ki, bu yağlanma bazı hallerde, bazı hastalıklar için, bazı şanslara göre bazı memleketlerde faydalı. Yani dört tane bazı söyleyen yani için güzel güzel sıralanmış 1- Bazı ahvalde yani her halde her zaman muhakkak böyle yapılma değil. ki Bazı hastalıklara karşı bu devenin sığırı, evveli şifaları ve bunun icabında yağlanmakta kullanılması ve bazı eşhas için, bazı şahıslar için ve bazı memleketlerde, yani öyle memleket olur ki bu büyük düşmez ama orası sıcak bir yer olması dolayısıyla bir tedbir olarak, tedbir bir kâr olarak orası için önerdi <gülüyor> Bu ''Ve innehu baridun ve harrun fişita'' ''Melekşe yağının yazın serin'' dediği düşünün. İçin hücre olması meselesi. Eski tavalette bir husus var, her madde hemen yani dört vasıftan ibaret oluyor. Hemen yani, sıcak, ağır, soğuk, barit, hemen yani yaziz, kurur, hemen yani, rahatsız <gülüyor> rütübette diye. Her maddenin böyle dört özellikten birisike sahip olmak diyorlar oluyor vasıflardan bazısına sahip olan maddelerden dolayı insanda bir rahatsızlık olmuşsa onların mukareti sıfatlara sahip başka maddeler kullanarak o söndürülüyor. Mesela insan nasıl hararet kastığı zaman dondurma yer, bir zaktır, söndürmek zorunda onunla onu karşılar gibi. Onun için her maddenin, her efendim, yiyeceğin kullanılan malzemenin kendine göre vasıflar olduğu için onu sayarak şey yapıyoruz. İkretlikleri. Yani yaz, yaz için bari, kış için ağır bir maddedir o melekşeyi ağır, onu da kullanın diye emir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz'e böyle kavisiyelerin bize şunu gösteriyor ki, din, bizim dinimiz insanı her şeyiyle ihade ediyor. Yani insanın sadece namaz kılma şekli tarih edip bırakmıyor insanı. Sadece ahirette cennet var, işte vesaire dini bırakmıyor. Bizim dinimiz insanı maddesiyle, manasıyla, dünyasıyla, ahiretiyle, her şeyiyle birden ilgilenip, her şeyiyle birden gözetiyor. Dünyanın hiçbir sistemi bu vasıflara sahip değil. Dünyada bazı sistemler vardır, insanın sadece maddesine hitap eden manasıyla. Bazı memleketler vardır. Orada bazı fikirler yerleşmiş, gelişmiştir. İnsanın manasını bir ya özel dikkate alır, maddesini ihmal eder. Mesela hiç, Çin, Çin dinler ettiler gibi. Bazı sistemler vardır, İnsana, insan olarak kıymetlenmez, cemiyeti bile alır. Cemiyetin menfaat için insanı sıfıra inmemiş, ona harcayar, onun hürriyetini yok eder. Bazı cemiyetler vardır, insanın hürriyetine esas vermiştir, onu takviye eder. İnsanın şımartır da şımartır, cümiyeti zarara uğratır. E Bizim bir insanın dünyasıyla ilgileniyor. Dünyaya ait bir ilgileri var. Alevettiğiyle ilgileniyor, <gülüyor> aile sağlığıyla ilgileniyor. <Ailesiyle> ilgileniyor. <gülüyor> Şahsiyle ilgileniyor, şahsına keramet vermiş, bir asalet bahşetmiş. Tırnağını dahi atamıyorsun yani, devletten bir şey gibi sokağa oraya buraya, bunu da hiç diyor yani, insanoğlu Efendim. Cemiyete kıymet vermiş, cemiyette nizamı sağlamak, kurduğunu, sağlamak için, kanunlar, nizamlar kurmuş. Hepsinin de birbiriyle o kadar güzel bir şekilde imtiza çektirmiş ki, hepsinin birden hakkını vermiş ve insan, İslam'a girdiği zaman, İslam'ı yaşadığı zaman hayatının hiçbir cephesi, öteki cephesiyle çatışmıyor. Yani, hiç her tarafı aynı şuur ve aynı mantıkla tanzim edilmiş olduğu için, Müslümanın zihni, kalbi, gönlü, aklı, fikri herşeyi intizamlı oluyor, her herşeyi düzenli oluyor, elhamdülillah. Sıhhate dair de tedbirler var, efendim dünyaya ait tedbirler de var, ahirete ait sözleri var, Peygamber Efendimizin her hususta şerkatinlerinde kullanılacak, en ince teferruatı dahi mutlu söylemiş, söylemiş. Ne mutlu Müslüman olup da göre, bu Müslümanlığın kadir-i kadir-i kadir-i Edeimü Edeimul Hac ve Alumrete, fi inn huma yenviyan, <gülüyor> yenviyan il <gülüyor> Fakr ve Zulube, kema yenviyan il ve Zulube, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde emrediyor ki edir mu yani sarunun devam ettiril yapmaya yapmayı sürdürün. Ne el hacce vel umre yani etmeyi umre yapmayı devam ettirin. Evet. Çünkü bu ikisi hac ve umre insanın fakirliğini giderir günahlarını giderim. Hakimliğine de günahlarını giderim. Kemayenferkir'u <gülüyor> körüğün demirin içindeki yabancı maddeleri gidermesi gibi. Demiri eritip de körüklemenin. Yani içindeki yabancı maddeleri giderim. Halis çelik yapmakta nasıl kullanılıyorsa körüklemek, onun gibi insanın günahlarını giderim. Hakimliğine giderir. Taç nedir? Belli zamanında nefsinin zamanı vardır onun. belirli ayda Efendim Sirlikçe'de Allah'ın Teala Hazretleri'nin emrettiği vecik üzere e, Mekke-i Mükerreme'de Kabe'yi tavaf etmek, <gülüyor> Arafat'ta bulunmak suretiyle, ziyaret vazifesini diğer detaylarıyla yapmak ibadeti. Zengin bir kimseye sıhhatli bir kimseye, yol emniyeti olduğu takdirde, şartları takip ettiği takdirde bu hac vazifesini hiç olmazsa ömrüne bir defa yapmak harç. İslam'ın dileklerinden mühim vazifelerinden bir vazife. Umre aynı ziyareti Arafat'ta Vakfı ve olmadan yani Kabe-i Müşerrebi'yi Beytullah'ın ziyareti etmen vazifesini belli merasimlerinde icra ettiği Hac mevsiminin içinde veya dışında yapmak. Yani daha zamanda zamanlarda yapılır. Tabi haccın tam olduğu zaman yapılmaz. Evet. Ama haç mevsimi biraz gelişeceği zamandır. O zaman da yapmaz. Yani Umre küçük haç sayılır. Ötekisi de haccı Ekber derler, Umre'ye haccı Asgar derler. Bu ikisi bir defa Hac etmesi lazım insanın, zenginse, şartları takip etmişse ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Evi bu. Sarılın ve devam ettin. Sürdürün. Yani hac ve ömre ibadetini çok çok yapmaya devam ettin. Demek burada bugün cemiyetimizde çokça söylenen bir şeye bir cevap var. Yani işte bir defa hacca gitmişsen gitme ondan sonra şöyle yap böyle yap. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselar Efendimizin tavsiyesi mi önemli? Başka türlü akıl yürütmeler mi önemli? Burada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz efendimizin biri <gülüyor> şeyler anlatırken bana insan bu kadar çok bilir, onlara tekrar tekrar yapacak Peygamber Efendimiz bize İslam'ı öğreten, İslam'ın Kur'an'ı keşf eden, bize dini cemiyetimizi gösteren, önderimiz, liderimiz değil mi? Onun guru, guruğu değil mi? O tekrar tekrar bunu yapmamızı söylüyor. Birincisi, fakirlikten kurtarır diyor insanı. Hatta bir başka rivayette geçmiş bir ma'em ara hâc'un hâdû. Yani acil hiçbir zaman fakirlik çekmez. Vâd-i İlahi var, usulüne uydur. insan onu yaparsa, fakirlikten kurtuluyor. Bir de günahlara, günahların silinmesine sebep oluyor. Başka hadisi şerifler vardır ki, el-haccu ile'l-haccu ve'l-umradu ile'l-umreti keffâretu'l-limâdeyle'l-ba'l Bir hac yaptın, ikinci bir hac daha yaptın, bu iki hacın arasında, ikinci yaptığın hac, bu iki hacın arasında işlenen günahlara kefaret. Bir umre yaptın, sonra bir umre daha yaptın, ikinci ömre, birinciyle olan aradaki günahlara kefaret oluyor. Yani insanı temizleyen, hak eden bir ibadettir. Tabi terbiyeyle, edeple, Baştanın şah sabır ve edep ibadetidir. Yola çıktığı zaman, efendim, o vazifeleri yapıp dönüleceğin zamana kadar serafa edeptir. Edep imtihanıdır yani, terbiye imtihanıdır. Böyle dikkatle insanın mübarek kurulması lazım. Geçenlerde de, muhtelif yerlerde söyledim, belki bunu da zikri geçmiştir. Bir şahıs, iki evladı ile beraber karayolunda hacca gitmeye kalkmış. Yolun başında diyor ki, evlatlarım, aman dikkat edin, bu haç yolculuğun serafa edep yolculuğudur, edebe çok dikkat edilir. Şeytan burada insanın hak yola gittiği için, ece kazanmağı için de, kıskanır da, küçük şeytanları geriye çeken büyük şeytanları uçanabilir. Onun için bu yolda çok dikkat edin birbirinizi kırmamaya, şeytana uymamaya, hatalı bir iş yapıp da, Hac'ın sevabını, bu yolculuğun asaletini bozmamaya çok dikkat ediliyor. Biz diyor, anlatan şahıs bana, epeyce bu sözden bir tesir olarak, yani bu sözü yerimize iyice yerleştirerek, onun tesiri altında kalarak dikkat ediliyor. Daha Şam'a varmadan diyor, içimizdeki kavga eden şahıslar birbirlerine yaka paça sarılıp, efendim, hatta küfür bile ederek kavga edenler çıkılıyor. Anladık ki diyor, o yaşlı zatın sözü doğruymuş. Hakikaten büyük şeytanlar da sonunda buluyor insanı diyor. Onun için insan öyle evden çıkıp da dönünceye kadar sabredecek diyor. Vezae Eceba'ya. Ondan sonra da her an edebe bir ayet. Her her anında terbiyesini muhafaza edecek. Allah-u Teala Hazretlerinin misafiri olduğunu diyecek. ve buyuruyor yani. Hacı, Allah-u Teala Hazretlerinin davetlisi misafiri. Yani davetli olduğu yani insan bir sanaya davet nasıl bir hareket ederse, öyle hareket edecek. Ve böyle hareket ettiği zaman, çok kıymetli bir şey yapmış oluyor insan, ibadet yapmış oluyor. Hatta bir hacı insan yolda karşılarsa, evine girinceye kadar, duasını alırsa, duası mahvur. Onun için hacıyı uzaktan karşılarlar, bize ne kadar güzel adetler, dedelerimizi yerleştirmiş, Uzaktan haccıyı istikbale çıkarlar. Koduk kapılarından, şeylerden karşılarlar ki eve girmeden hizmetini yapalım, şey yapalım da bir Allah razı olsun tarzında bir hayır duasını alalım diye. Eve girince bitiyor yani evine ulaştırma. O mazhariyet yani duasının makbul bir müddeti doluyor. Onun için e, eve girmelerini yaparlar o için. Allah-u Teala Hazretleri inşallah muameyine bir talgasın şu yolları kolaylaştırsın. Bulutlardaki sıkıntıları gidersin. Düşvet isteyenlere fırsat vermesin. Evet. Efendim rahatlıkla inşallah şöyle buradan Adana'ya Konya'ya gezmeye gider gibi şöyle rahat rahat inşallah o ibadetleri efendim yapmak da süredir. Evet. Şimdi ben düşünüyorum. 40 yaşından acayip kimseye doldurma müsaadesi vermiyorlarmış. Nasıl cevap verecekler acaba yani? İnsan mesela her şahıs 25 yaşında zengin. Efendim, ömre yapmamış diyor, 40 yaşında olmasa vermiyor müsaadeyi. <gülüyor> vermiyor ama o şahsın 40 yaşına kadar yaşayacağına dair bir de sebebi yok ki zavallı kim bilebilir, ben 15 yaşında daha yaşayacağım da o zaman o müddeti dolduracağım diye. Yani o ibadeti yapamazsa, efendim, o ömre vazifesini iştiyatlıcağında yapamazsa, mani olanlara, toplum değerleridir. Yani "Lemal azla mümin mena mesacidi Allah'ı ezkere" diyemez mi? Yani mescitlerde bile namaz kılınmasına mani olanlardan daha zalim kim vardır?" diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayet gelmesi, yani onlar zalimi yoktur manasına böyle bir istihamın, istinkarı edasıyla soruyor. Şimdi namaz kılmaya mani olmak bile bu kadar büyük bir zulüm olarak Kur'an-ı Kerim'de belirtilmesine göre Demek ki bu ibadeti de mümkün olduğu kadar kollamağa çalışmak lazım. Yani kolaylaştırmaya çalışmak lazım. İnsanın da eline kursak geçtikçe o ibadeti yapıp kendisini günahlardan taklamaya çalışması uygun olur. Üdnü Üdnü Minkel yetime, vemsah ve sehul, vemsah ve sehul, ve ejlisu Allah kuanike yelin kalbük ve takdir takdir hacetike, hacetike. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu hadis-i şerifinde bize yetimi gözetmeyi tavsiye ediyor. Yetim Arapçada babası ölmüş kimse derler. Yani babası öldüğü için hayatta tek kalıyor, kimsesiz kalıyor, amisiz kalıyor. Çünkü anne de az çok bakıma muhtaçtır yani erkek gibi değil diye. <gülüyor> Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz buyuruyor ki: Üdnü min kelyetim. Yetimi kendine yaklaştır. Vemsah ve sehu. Başına okşa. Başına meshet elinde şöyle. okşa. Böyle yapar ve Ecli su ada kuvanike onu sokrana otur. Yani yetimdir, anası babası öldü diye onu kork, bir köşede bakımsız bırakma ve sofrana oturup yakını göster, okşar kendine yakın eyle, böyle yaparsan yeni kalb senin kalbin yumuşar. Allah senin kalbine bir yumuşaklık hasresi ihsan eder ve takdir-i hacideke sen kendi ihtiyaçlarını elde etmeye bu sayede muhtedir olursun. Yani sen yetimi sevdim gözelttin diye Allah-u Teala Hazretleri O'nun bereketiyle, o sevginin, o muhabbetin, o şefkesin bereketiyle senin ihtiyaçlarını giderir, senin ihtiyaçlarını sana eriştirir. Böylece ihtiyaçlarına talep ettiğin, istediğin şeylerin vakti buna ulaşırsın. yetimin böyle kısa bir sevilmesi var. Bundan daha uzun bakımı var. Yanına almak, halin terbiyesiyle meşgul olmak, büyütmek, büyüttükten sonra bir yuva kur vermek, evlendirmez. Bunlar tabii ihsanını insanın tamamlaması demek. Yani yaptığı iyiliği insan böyle bu derece güzel yaparsa daha da büyük ecirlere nail olur. Edna ehlül الْجَنَّةِ menzil eden اَلَّذ۪ي lehul سَوَانُونَ El-Fadilin besnani veselune cecceten. Kum sabu kubbetün kubbetun min lubl is emzebercedin ve yaqutin. Kemâ beynet tabiyete tabiyeti ila ila san'a. Bu hadis-i şerif cenneti tasvir ettiği bir hadisi i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve burada bize cenneti cennet ehli, insanların nail olacakları nimetli ifade buyuruyor. ''Ella ehli cenneti'' Cennet ehlinin makam, mertebe bakımından en aşağısı cennette de dereceler var. Hatta bir hadisi i şerifte geçmişti ki cennetteki dereceler Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin sayısındadır. Her kim, ne kadar çok ayet kelimenin manasını kendisine sindirirse, içine yerleştirirse, tahakkuk ederdi o mana ile, o dereceye nail olur. Bütün Kur'an-ı Kerim'i kendisine mal etmiş huyu, hâli, tavrı, her şeyiyle Kur'an-ı kendi üzerinde tahakkuk ettirmiş kimse de o zaman en yüksek şekilde geçmiş oluyor tabi. Dereceler var cennette. Ama en aşağısı, bu derecede en aşağısında olan, en aşağı mertebede olan bir kimsenin Bakalım eline neler geçiyor diyor Peygamber Efendimiz. Ennezîdehum sevanî elde halimin. Seksen bin hizmetçisi vardır. En aşağısı 80 bin tane hizmetçisi vardır. Kadın erkek olarak yani hurilerden ve diğer kulamlardan caliyelerden olmak üzere, 80 bin tane Allah hizmetçi ishan edecek Ve İsnâni ve Sezûne zevceden 72 tane zevcesi vardır. Bunlar dünyadaki kendi evlenmiş olduğu hanımlarından ayrı cennetteki cennet kadınlarından. Şimdi bu münazevetle insanın önüne geliyor ki geçen hafta geçmişti cennette kadınların adeti az olacak diye. Yani ekseliyette fakirler ve Müslümanların çocukları cennette çok gördüm diyor. Peygamber Efendimiz Mirac'ı Mirac yaptığı zaman cennette böyle Müslümanların çocuklarını çokça görmüş adet olarak. Fakirleri çokça görmüş. Cehennemde de ekseliyette zenginlerin ve kadınların çokça olduğunu görmüş. E şimdi burada her bir erkeğe iki tane zevci olunca hani, kadınların adeti fazla olmuyor mu? Onun için, buradan anlaşılıyor ki, bunlar cennet huğruları, yani dünyadaki kendi hanımlarından ayrı cennet huğruları manası da öbür hadis için ...denilen kıymetli taşlarla yapılmış bir e, binası olacak bunun. Ve büyüklüğü Kemal beynel câbiyeti ilâ san'a Çam yakınlarındaki Câbiye kasabasından Yemen'deki Sava'ya kadar olacak. Bu kubbenin büyüklüğü büyü cennetin halini Peygamber sallallahu aleyhi ve Böylece bu hadis-i şerifte ifade eylemiş. Cennetin içindeki tabi nimetlerin haddi hesabı yoktur. <gülüyor> o, o nimetlerin ne olduğunu insan olduğunu şimdiden hepsini ihade etmesi mümkün değil. Peygamber Efendimiz şöyle tarif edilmiş: Gözlerim görmediği, kulakların işitmediği, hatıra hayale gelmedik nimetler. Ve en aşağısına dahi o kadar çok nimet çekmiş ki cennet elinde. o şahı sanacakmış ki cennete en son giren kimse. Yani cehennemden cezası kadar cehennemde kalıp yandıktan sonra cennete en son girip ondan sonra artık bir daha girecek kimse kalmıyor. <Gülüyor> en sonuncu giren şahsa dahi Allah-u Teala Hazretleri o kadar çok nimet verecekmiş ki, evet. o şahıs sanacakmış ki Cennet'te en çok nimet bana verildi. Yani o zanda bulunacakmış, yani bana bana verilen başka hiçbir kişiye verilmemiştir diye, memnun mesrû sevincinden uçacak böyle. allah Teala Hazretleri evet. şu sözünü ettiğimiz, hayran hayran masıplarını dinlediğimiz, Cennetinin cümlemize nasip eylesin. Amin. Cehennemden azat eylesin. Amin. Burada diyor ki bu 72 kadının iki tanesi kendisinin malıdır, kendisindir. 70 tanesi de cennete giremeyip cehenneme giden kafirlerin, kafirlerin şeyidir diyor. Yani oradan miras yoluyla gelendir diye bir açıklama yapmış. Herhalde onun da tasfiye esası var. Daha başka bir hadis de geçmişti ki her insanın cennette de cehennemde de bir makamı var. Yani eğer cennet ehlinden olur da insan cennete giderse o zaman cehennemdeki makamını bir kafire şey yaparlar. Demek cennette de cennette de o zaman böyle cennete giremeyen kişilerin şeylerin, kafirlerin, mücriblerin şeyleri böyle ötekilere veriliyor anlaşılır. Diğer hadisi şerif, tabi bunlar yani bizim sözlerimiz hep böyle mecazi anlatmalardan ibarettir. Sadece hadis-i şeriflerden duyduğumuz inat veriyoruz. Hakikati kim bilir? Allah Teala Hazretleri. Şöyle, öyle sanat göstermiş ki bu dünyada, öyle bitkiler var ki, mesela Avustralya'da dediler, bir vadide bilhassa çokça oluyormuş. Oranın iklimi müsait. 170 metre yüksekliğinde oluyormuş ağaç. 170 metre yüksekliğinde ağaç. Amerika'da dediler, Kaliforniya'da bir ağaç vardır. Kızıl ağaç cinsinden. 80 küsür metre oluyormuş boyuymuş. 80 küsür metre demek yani beyaz kulesi İstanbul'da 80 metre demek. Yani Beyaz Kulesi kadar yüksek oluyor. Bilmiyorum Kocat Efendi'nin bina bile ne kadardır. Yani o kadar yüksek bir bina. Sonra bir başka mamut ağacı dediler. 120 metre oluyormuş boyu. Şimdi bu metrelerden ne olacak bilen bileceksiniz ama. Mesela bir elma ağacı 5 metre oluyor. 4-5 metre oluyor. 120 metreyi düşün yani. 3 metre olsa bir binanın bir katı 40 katlı bina demektir. 120 metre 170 metre demek artık ona göre kıyasla. Şimdi Allahu Teala hazretleri 170 metre yukarıya su çıkartıyor kökünden. Kökünden su geliyor. 170 metre yukarıdaki yaprağa su gidiyor. Şimdi var mı bakalım 170 metreyi aşağıdan yukarı, yukarıya basabilen bir pompa? Yani bir pompa kuyunun derinliği biraz aşmamınca oldu mu? pompa çekmez, tulumba çekmez, aşağıya şaman motor sarkıtırsın efendim o çalışacak, bilmem filanca yukarıya, borular iki de bir de patlar yukarıya basmak kolay değil, kalemeli yaparsın, iki üç kalemeli yaparsın, suyu çıkartacaksın ama 170 metreye Allah-u Teala Hazretleri o bitkilerin damarları patlamıyor mu? 170 metre yukarıya o suyu çıkarttırıyor, ne sanatları var? o güzel, o eşsiz sanatıyla cennette Müslümanları memnun edecek, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akıllara sığmayan ne sanatlar gösterecek? Allah-u Teala görmek nasip edilir. Eddu Hakkal Mecalisi zikrullahı e, zikrullahı kesiren ve ve erşidü esbile ve raddu'l ebsar Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor ki ettu hakkel mecalis Meclislerin hakkını ele ediniz. Oturduğunuz toplantıların hakkını ele ediniz. Onun üzerinden sorulmuş kendisine. Kıyla vema hakkı ha. Ya Resulullah. Meclislerin hakkı nedir? <gülüyor> Toplantılarının bizden istediği bize tutku oluyor demek ki bize karşı bir mesiniyet yükleniyoruz toplantı yaptıkları. O toplantıların hakkı nedir? Diye sormuşlar. Buyurmuş ki her şey düz şey dediğiyle. Yolu göstermiş, Yolu göstermiş. Buradan anlaşılıyor ki, bu meclis dediğimiz, toplantı dediğimiz şey böyle kapalı salonda olan bir şey değil. Zaten böyle büyük salonlar, şeyler nerede bulunacak yani o devrin şartlarını düşünelim. Mescidine verdiği bile küçücük, üstü hurma dallarıyla örtülü bir şey. İşte gölgelik yol kenarında bir yer da Oturduğunda insanlar üçü üç, beşi bir araya geldi mi, bir toplantı olmuş oluyor. Anlaşılıyor ki, açık olduğunda Birisi gelip galiba falanca evi nerede veya falanca sende nerede nasıl gidilir denildiğin zaman efendim yolu gösterecekler. Birisi yol gösterme vazifesi. Yani malum orada duruyorsunuz, yol gösterecekleri bir. Bir vazife zikrullahi kesira. Çok Allah'ı zikredeceksiniz, Allah'ı çok anlayacaksınız, hatırlayacaksınız diye. Birbirinize Allah'tan Allah-u Teala hazretlerinden, yusuldan, emirlerinden, yasaklarından bahsetmek suretiyle veyahut Allah Allah Allah la ilahe illallah demek suretiyle veyahut Allah'tan, Allah'ı hatırınızda, yadınızda tutup da Allah'ın rızasına aynı işler yapmamak suretiyle olmayız istedim. Allah'ın hatırını çıkartıp, bir araya geldiniz ve Allah'ın ulusu bir alet olup da hani kıymet, demik olduğu vesaire suyaklı işlere dalmayınız ile de anlaşılabilir. Ve yapsa, gözlerinizi de kapatın. Yani insan demek ki buradan daha ziyade çıkartıyor değil. Yol genelde yapılmış toplantı, böyle yola hakimlerinde yapılan toplantı olduğu anlaşılıyor. Gözünüzü kapayın diyor. Çünkü yoldur, kalınca hanımıyla beraber geçecektir. Veya yani yoktu, kendisi yoktur da doğrudan duruyor. bir kız bir kadın geçecektir orada. Sen de orada oturuyorsun, sokağın başından bu tarafa gelinceye kadar Gözlerini, gözlerini onu takip etmek, şey yapmak böyle olmaz. Bir Müslüman bir defa bakarsa mağfurdur. Yani gözü takıldı böyle hafifli filancı geliyor. Bir daha ikinci başını kaldırıp baktı mı o ikincisi şeytanlandır diyor Peygamber Efendimiz. İkinci defa bakış artık bir merak başladı. içinde nefsani bir merak. Onun için bakıyor. Onun için yollara hakim, yolları gören yerde böyle insan oturdu. Hani kır kahrene filan oluyor ya mecbur oturdu. Otur, otur. Allah'ı unutmayacaksın, Allah'ı zikredeceksin. Sonra da yardım edeceksin, malum orada bulunuyorsun. Ondan sonra da gözünü koruyacaksın ki, sağ sonra orası haraçsut yerine, yene ne geçene bakıyorsun, biraz daha gözünü. Böyle bir şey yapmayacaksın. Etül azaime ve akbilur ruh hazar. Ne da fakat kefedim olur. Bu hadis-i şerif bize nasıl davranmamız gerektiğini bazı durumlarda talimat olarak gösteriyor. Eddül azalime, azimetleri eda ediniz. Ve vakbelü e, evruhasa, ruhsatları da kabul ediniz. Vedaun nase, ve insanları da halince bırakınız. Fakat kebetkulu olup, o zaman onlara karşı kendinizi emniyete almış olursunuz. Şimdi buradaki bu sözlerin açıklanması lazım. Bu sözlerden, yani normal olarak arabiyat dinlendikçe kolayca bir şey anlamaz. Eddür azayime, azimetleri eda ediniz. İki şey var, azimet tabi kastetmek demek ama insan dinde yer ruhsatlar vardır, müsaadelere göre hareket eder veya hatta da daha garantili daha emniyetli, Allah'ın rızasının o yolda olduğu daha belli olan yol vardır. İnsan karşısına iki imkan çıkar. Şurası daha garantili, şuradan gidersem Allah-u Teala Hazreti'nin rızasına daha uygun olur diye onlara azimet derler. Bir de müsaade tarafı vardır, onlara da ruhsat tarafı derler. Ruhsat tarafı, azimet tarafı. Bazen insan serbest bırakılır. ister oradan git, ister buradan git. Buna, buna da müsaade var ama şu daha faziletli denilir. Bir hazilet tarafı var, bir müsaade tarafı var, diyelim biz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki اَدُّ الْاَزَائِمَ Azimetleri ihtiyar ediniz, eda ediniz. Yani, haziletli işleri yapmaya bir gayret gösteriniz. Ama وَاَكْبَلُ الْرُحَاسِ Ruhsatları da kabul ediniz. Ruhsatları da tamamen reddetmeyin. Yani sen azimet tercih edin diye teşvik var diye ruhsatlarını da bir kenara atma. Onun da varlığını kabul et. Ruhsatların birkaç tane güzelini verelim. Mesela ruhsatlar nelerdir? Bir tanesi yolculukta dört rekat namazı iki rekat kılmak meselesi var değil mi? Yolculuğun kendine göre meşakkatleri olduğundan dolayı efendim, iki rekat kılınmasını Allah-u Teala müsaade olmuş. Böyle bir durum var. Sonra Ramazan'da insan yolcular çıkıyor. Ramazan oruç tutuyor başka insanlar ama kendisi yola gidiyor. Yolculuğa çıkan insan. Acaba oruç tutacak mı tutmayacak mı? Tutmama müsaadesi var. Hasta bir kimse. Ramazan geldi. Oruç tutacak mı tutmayacak mı? Tutmayabilir. Hastalığı artacaksa tutmaması uygun olur. Eğer Çocuğunu emziren bir kadın, veya hamile olan bir kadın vücut bakıma muhtaç durumdadır. Zayıftır zaten o hamilelikten dolayı. O, konuştuk edebilir gibi hususlar. İşte bunlar ruhsat dediğimiz şeyler. Yani dinde müsaade. Bu müsaadenin de bir mesnedi var. Akıldan uydurmuş bir şey değil. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Şimdi bu ruhsatları kabul ediniz ama azimetleri ihtiyar ediniz diyor. Ve daundaysa insanları terk ediniz. Yani onların ayıplarını araştırmayın, onların peşine takılmayın. Öyle yaparsanız onlardan emniyette Siz Tabi, sen birisine hücum edersen, birisini taciz edersen, onun ayıpları araştırırsan, o da sana karşı cephe alır. O zaman çeşitli sıkıntılara uğrar insan. Bir hadisi şerif daha okuyalım. İda etake min hazel mali, min gayri meselesin, ve la işrafin, ve hushu ve külhün, ve temel velhû. Peygamber Efendimiz ilk kimseye bir şey verildiği zaman onun nasıl hareket etmesi gerektiğini burada izah ediyor. Diyor ki muhatabına, muhatabı Hz. Ömer, ya Allah oğlu Abdullah demiş. Buna diyor: ki, Allah sana şu maldan, sen istemeden peşine düşmeden sana bir şey vermişse karşına getirmişse Onu al ve küldü onu ye ve temel bu onu kendine manfük edin. Sana Allah böyle peşine düşmemişsin, ilenmemişsin, istememişsin. Bin tarafilden gelmiş onu al diyor. Bu neden olmuş? İbn Nezer Radiyallahu Anh Peygamber Efendimiz ona gelirmiş bazen. Ludus'ta İhsan da buluyor. Al bunu diye. O da demiş ki ve eku lu a'tihi men hu ekhlu ileyhi minni. Ya Resulallah bunu bana değil benden buna daha muhtaç olan bir kimseye ver." bilen diye başka kimseler tercih edermiş kendilerine. Yani ben yine nispeten iyi durumdayım, ilave ediyorum. İşte başkasına verseniz Ya Rasulallah demiş de, onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuş. Sana bir Allah tarafından böyle bir şey gelirse, al onu, kendin de ye, helaldir demek yani. Ondan sonra kendi mümkün eder, kat, böyle, e, çekilme, bir mahsuru yok maalesef. Demek ki insan harama sapmadan, dilenmeden, istemeden böyle bir yerden, böyle bir imkan olur da, bahşedilirse onu rahatlıkla alabileceğinin misali oluyor. Diğer hadis-i şerif اِذَا اَتَاكَ اللّٰهُمْ اِذَا اَتَاكَ اللّٰهُمْ مَعْلًا هَلْ يُرَى اَثَرُوا مِنْتِ اللّٰهِ ve keramet yediği. Bu hadis-i şerif de bir imkan sahibi, mazgül sahibi insanın nasıl davranması gerektiğini bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyuruyor ki Allah sana bir mal verdiyse sana yaptığı ikramın ve sana verdiği nimetin eseri senin üzerinde görünsün. Kal senin üzerinde onun izini, eserini görsünler. Bu ne demek? sebep bir hadis incelenerek anlaşılıyor. Efendimiz Av İbn Malik isimli zat bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına varmış. Ve yanına var, varmış ama üzerinde biraz eski kıyafet varmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona soruyor. "Herdeki bir Malik senin malın var mı? Yani mal büyük sahibi bir insan mısın? Kulfu ne?" Evet Ya Resulullah, var. O zaman diyor ki, Allah sana bir mal verdiyse sana verdiği nimetin ve sana yaptığı ikramın eseri sevgilerinde görürsün. Yani sen böyle şey, kılıkla dolaşma. Böyle tervişat hırfahî bir kılıkla dolaşma. Güzel bir kıyafetle, in, öyle dolaş demiş oluyor o şahlar. Şimdi, şarih, yani bu eseri, bu hadisi şerifleri bu kitapta toplamış olan, Üstadımız Gümüşhane-i Ahmet Hazretleri diyor ki bazı hadis-i şerifler var ki Peygamber Efendimiz sade basit kaba kıyafetler giyiniz demiş. Bu nedir? Onun izahını şöyle yapıyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalplerin tabibi idi. Kalplerin tabibi idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kendisine gelen kimseleri kendisine gelen kimseleri onun durumuna göre tavsiye ederek tedavi ederdi. Şimdi bir kimse ki kendi karşısına geliyor, kendisinde giyime kuşama düşkünlük var, efendim böyle süs itibar var, biraz o giyiminden kuşamından hoca kasatma gibi bir nefsinde öyle bir kabarma var. Ona diyor ki sen biraz sade lekabas dokuzmuş elbiseleri giy böyle, süslük üstü elbiseleri giymediğe hansi ediyor. E ötekisi de kendisinin malı mülkü var fakat o malı da mülkü de görmeyecek gibi bozuk bir kıyafet şey yapmış. Ona da diyor ki, Allah sana malem mal mülk vermiş, zenginlik vermiş, ona uygun giyin. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetin ve ikramın senin üzerinde görürsün. Bilinsin ki sen zengin bir kimsesin, fakir sarıp da sana parayı çıkartıp vermeye kalkmasınlar veya birisinin ihtiyacı varsa senin o halini görünce gelip isteyebilir. Bak sen zengin bir keçe görmüyorsun. Güler diye gelip senden isteyebilir. Bu hususta bir de bir fıkra var. Onunla kapayalım. Mezhebimizin İmamı, İmam-ı Azem Rahnatullahi Aleyh Hazretlerinin şöhreti her tarafa yayılmış. Bir Benkabe böyle naklediliyor. Horasan'dan bir şahıs duymuş Küfelerinden, orak, orak, Küfep şehirde böyle bir, böyle bir, böyle bir büyük alim varmış, gireyim ömrümü onun hizmetinde geçireyim, onun hizmetine gireyim, hayır duasını alayım, ölürsem onun yanında öleyim, o beni yıkasın, ahiret yolculuğuna onun duasıyla, onun kıtlıkla namazları gideyim diye böyle bir hesap yapmış kendi kendine, manevi bir hesap yapmış, 60 korsaldan Küfeye gelmiş. İmam Azam'ı bulacak, hizmetine girecek. Alimi seviyor, alemin yanında olmak istiyor. Küfeye gelmiş demiş ki, çarşıda burada İmam Hazım, Ebu Halim ve Hanife, Numalip ve Sahib isimli bir şahıs varmış, ben onu görmek istiyorum. Yükselci demiş ki, bak şu karşıdaki adam olur. Bakmış, ter temiz bir sarı, güzel bir cübbe üzerinde. Pırıl pırıl bir kıyafet. Yani uzaktan bakınca belli olmuyor. Eyvah demiş benim kendime. Bu böyle süsü düşkün bir insan galiba demiş uzaktan. Dünya değil galiba O sanıyor ki böyle beni iki kat olmuş bir istiyar görecek. Kabak sabak kıyafet giymiş, dünyaya değerlenmeyen, yamada ilçeler giymiş, bir kilise belki belki tahayyüleniyordu. Eyvah demiş. Yani bu galiba benim düşündüğüm tarzda bir alim değil galiba dünya etli bir aile demiş, üzüm takip ediyormuş, gitmiş bir manav dükkanının önüne imama da önünde 810 tane üzüm küfesi varmış. birkaç üzümü oradan almış, birkaç üzümü öbür küfeler almış, birkaç üzüm tanesi öbür küfeleri koparmış, her küfeden tatmış. Bu uzaktan takip ediyor Eyvah demiş bu haramın helali bilen gözetmiyor bu adam çünkü. Bir köpeten insan tadına bakar, ver bana şuradan der. İki kadar, iki gidiyor. Ama hepsinden tatlı tatlı, neredeyse karnını doyurdu. Olmadı bu. Herhalde bu adam ölçüleri böyle ince bir kimse değil. Hem yanlış geldim galiba. Gideceğin sırada, işte İmam-ı da dükkandan çıkmış, şöyle karşıdaki sokağın içine girmiş. O da biraz yürümüş, sokağa bakmış şöyle ne oluyor diye. Sokağın dibinde bir kadınla konuşuyor İmam-ı Azam. Eyvah mı demiş, kadınlarla konuşuyor bu adam. Biraz da böyle senli benli samimi konuşuyor. Hatta bir de tebessüm etmişler, öyle hareketler. Bu adam demiş, benim düşündüğüm adam değil. Ben gene perneketime döneyim demiş. Ta horosamdan Irak'a gelmiş, geri dönecek. Hiç gelmek etmeyen niyeti yok artık. Geri döneceğiz sırada, dönmüş İmam-ı Azam Hazretleri oradan seslenmiş ona. Sokağın içinden seslenmiş, dur demiş, yanına gelmiş, selam vermiş. Aleykümselam demiş ama tatsız bir şey yani. yani. Bir şekilde selam vermiş. Demiş ki hiçbir şey konuşmuyor ötekisi. Aleykümselam demiş, bugün. O küfrelerin olduğu meyva dükkanı benim kendi dükkanım demiş. O üzümler benim bağlarımın üzümleri demiş. Ben adamlarıma dedim ki, aman üzümleri olgun üzüm koparır, koruk olmasın. Müşterinin önümün olmayacağı cinsten üzümler olmasın, koruk üzüm olursa ticarete bir şey gelir yani, ticaretin tadı bozulur, iyi olmaz. Ham şeyi satınca müşteri Allah Allah diyecektir. Yani gönül hoşluğuyla verdiği paraya razı olmayacak. Onun için demiş, tedbiklediğimden demiş, her küfeden yedim, diyeyim diyeyim. yoksa demiş, Böyle her herküzden başkasının malından alınmaz demiş. Adam bir kulağına kadar kızarmış tabii, o söylemeden. Öyle söylüyor tabii, kerameten söylüyor. O zaman bir toparlanmış. Bu şimdi sokağın içinde konuştuğum kadın demiş, beni zevcem demiş. Ona akşama hazırlık yap. Horasan'dan bir misafirimiz gelecek, onu eve getireceğim. Yemeklerin cehimi biraz çok yap dedim demiş. Anlamış karşısındaki zatı nasıl dikinti olduğunu. Evet. Üzerindeki kıyametlere gelince demiş, bu hadise okumuş işte. Yani zaman biraz sıkıştı, anlatmayacaktım ama bu hadisi şerif geçtiği için onun hatırını anlatıyorum. Allah'ım Teala Hazretleri verdiği nimet-i eserini kurumun üzerinde görmeyi sever demiş. Ben onun için böyle giyiniyorum demiş. Allah mal mülk çok vermiş ona. Tabii bunu da zaten diyecek. Yani onun dünyayı sevdiğinden değil o sünnete uyduğundan, Peygamber Efendimiz ne dediyse ön dediği yerde ölecek, kal dediği yerde kalacak. Allah'a uzak hazretleri, o büyüklerin şefaatlerine dair eylesin. Dünyalar bizi dinde fakih eylesin. Yani dini ahkamın inceliklerini anlayan bir <gülüyor> gözüyle, ruhuna, manasına, müsahhit kimselere eylesin. Amen. Rüzasına uygun bir tanrı, ömrümüzü hayırlı ameller işleyerek geçilmek ve son nefeste o telimeyi tayyib ey müccez gibi buyurun Eşe ve Allah'a illa illa ve eşe ve enne muhammeden ablulur rasul diyerek emaneti resim etmiş nasip etsin Abi, sevdiği ve razı olduğu bir kul olarak huzuruna çıkmayı dinleyip de ihsan edin A'u'nun Cemal-i Bağ Kemalini, cennetinde müşahede eden Bakhtiyarlar cümlesine cümlemci dahil eylesin. Fatiha-yı Şerife mavi besküle. <gülüyor> Üç salavatı şerife. İki, elemleşme kuruldu, Mahi Besmele. On beş, iflas şerif, Mahi Besmele. Vatiha-ı <gülüyor> şerife, Mahi Üç, salavat-ı na rua